Suç ve ceza Raskornikov yoksul düşmüş bir öğrencidir ve tefeci bir kadına adeta köle olmuştur. Çünkü anne ve babasından ona harçlık olarak ne geliyorsa borçlarını tamamlamak için tefeciye vermektedir. Fakat kadına olan borcu bir türlü bitmek bilmez. Raskornikov bu kadının toplum için zararlı olduğunu düşünmekte ve yaşaması için hiçbir neden görmemektedir. Raskornikov tefeciyi öldürmeye karar verir. Ama tefeciyi öldürmek için evine gittiğinde işler ters gider ve tefecinin kız kardeşini de öldürmek zorunda kalır. Raskolnikov bundan sonra müthiş bir tedirginlik içerisine girer. Belki de yanlış hesap yapmayıp sadece tefeciyi öldürmeyi becerebilseydi pişman olmayacaktı. Kimsenin kendisini görmediğini ve geride iz bırakmadığını bildiği halde rahatlamayı ve arınmayı isteyen Raskolnikov tefecinin evine gelir, komiserle tanışır. Komiser Porfiry Petrovic, Raskolnikov'dan şüphelenmiştir. Raskolnikov bir gün fatura ödemediği için karakola çağrılır. Ama o katil olduğunun anlaşıldığını sandığı için karakolda fenalık geçirir ve soruşturmanın baş şüphelisi olur. Komiser Porfiri Petrovic çok zeki ve tecrübeli bir adamdır. Raskolnikov'un katil olduğunu çok geçmeden anlar ama kendisinin itiraf edip kendisine olan saygısını yitirmemesi için ona bir fırsat tanır. Bir meyhanede babasıyla tanıştığı ve ailesi tarafından fahişeliğe zorlanan temiz kalpli Sonya'ya suçunu ve aşkını itiraf eden Raskolnikov sonunda Sonya'nın da yardımlarıyla teslim olur. Raskolnikov daha sonra Sibirya'ya sürgün edilir. Daha sonra ise Raskolnikov bir anlamıyla yeniden doğar. Dostoyevski romanını ama burada yeni bir hikaye, bir adamın derece derece yenileşmesinin, yavaş yavaş yeniden hayat buluşunun... Bir dünyadan başka bir dünyaya geçişinin şu ana kadar hiç bilmediği yeni bir gerçekle tanışmasının hikayesi başlıyor diyerek bitirir.